Allahu Rabbi alamin. Ve salatü ala Çok hazin ve kardeşlerim. Eselamü aleyküm ve rahmetullah. Allahu teala her Her türlü İhsan ve ikramları Dünyada ve ahirette Üzerimizde olsun. Hak yolu Celle'te mekan hocamızın Emri ve işaretiyle Kurulmuş Mudarektir vakıftır. Bizanlarımızda da gaye maddelerini, yani mutluluk duasını almıştık. Senden, senden sonra bu vaziyet evradır. Sen yaparsın. Buyurduğu zaman, sen aciz ve olduğunu veya hakimliğine ibadet edince. Büyüleyemez mi bu kadar ağır bir bir diye kızıyla beraber kendisine söylediğimiz zaman o zaman size yardım ederler demişti. Biz bu inmek ve yardıma her şeyi görüyoruz. Emin olun şu söylerken söylenen sıralamayla hiç birine ulaşamazdık büyülediğimiz himmetli duası olmasaydı bizi asistan bile yapmazlardı. Üniversitede bir profesör ummanını vermek. Allah'a hamdü senalar olsun. Azani Taz-ı Rabbi. Vakfımızın ana gayesi insanı yetiştirmektir. Ve yapılan yatırımların en verimlisi, en kıymetlisi, en çok tercih insan olma yapılan yatırımdır. Onu yetişmek için harcanan emektir. Sonucu çok büyük olur. Bazen yetişen tek bir insan milyonları kurtarır. Terbiye gidecek olan kişi tam elinizde ham bir malzemedir. Allah'ın emriyle yetişirse, güzel şeyler öğretilirse, Kur'an-ı Kerim yolunda eğitilirse, Evliya yanlış bilgilerle yönlendirilirse, kafası doldururken gönlü harap edilirse, tahrip edilecekler, nefsi canavarlaştırılırsa eğitimde eşyalar ihtiyacı olur. Eğitim bu kadar önemli bir hususdur Onun için biz eğitimin her çizgiyle meşgul olmak ve eğitimin hizmetçisi olmak çalışmalarını en öne aldık yayın eğitim olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Vaazlar, kongrenslar binlerce insanı toplayabiliyor ama daha geniş çalışma olsun diye derdiler çıkarttık. Daha da güzel çalışmalar olsun diye radyo ve televizyon çalışmalarına başladık. Bazı kardeşlerimiz bazı şehirlerde yayın yapmaktalar. Seslerimiz fezada Allah'ın ahkamı, Kur'an'ın ayatı, Resulullah'ın ahakifi şerifesi fezalarda dolaşıyor. Elhamdülillah. Allah daha güzel hizmetler nasip etsin. Eşimin çeşitleri var. Ve tam yetişmiş bir insan olmak kolay değil. Birçok yönden yetişmiş olmak lazım. Bu hususta bir gazetede Süleyman-ı Camii'ne imam kaynak edilmesi gereken namletler arasında üzerinde hangi vatıflar aranır diye Süleymaniye Camii'ni vakt etmiş olan kanunu Süleyman'ın şartmanesini meşredilmişti. Öyle şartlar istiyor ki imamlar, vakt eden, cennet mekan kanunu Sultan Süleyman Han, alim olacak, fazıl olacak, tabir olacak, edip olacak, kıraati olacak, sesi güzel olacak, yüzü güzel olacak, sıralıyor böyle hepsini, edip olacak, zarif olacak, efendim onları sıralıyor, iyi atabilecek, iyi kılıç kuşanacak. Bunlar da sıralıyor. Hakikaten de bugün Nevşehir'deki gelişim eğitim çalışmasından buraya geldik. Çevremizdeki şartlar gösteriyor ki kadın ve erkek, büyük ve küçük hepimizin her yönden çok sürmemiz lazım Bakın beş kadar yabani gayrı medeni İspanyol gemilerin inip Amerika'ya gittiği zaman elindeki ateşli silahlarla 3 milyon kısa ahalisini öldürmüşler. Çünkü onların elinde o kadar mükemmel silahlar yok. Aynı kızıl Kızılderiler içinde basılılan yaptığını biliyoruz. Afrika'da da özellikle bizim haberimiz olmayan zamanlarda Müslüman köylerini batarak oradaki delikanlıları esir alıp, Amerikan pazarlarında sattıklarını ve Amerikan tarlalarında özel olarak çalıştırdıklarını biliyoruz. Bilekleri bitemezlerdi ama ellerindeki silahlarla köylerini yakıt yıkıp kendilerini esir alıyorlardı. Ve insan diye hitap etmeyip köpek diye sesleniyorlardı. Avustralya'nın aborjinlerini de yani yerlilerini de aynı şekilde tahrip etmişlerdir. Çünkü onlar da silahları çok iktidai idi. Ve hatta yok olmaları için onların yaşadığı bölgelerde atom denemeleri yapmışlardır. Rusların Kazakistan'da atom denemesi yaptığı gibi. Yani İtalyanlar Habeşistan'a hücum ettiği zaman da Habeşilerin Aslan adamları olduğunu söylerler. Aslan adam unvanını almak için bir kişinin aslanla fenleşmesi ve onun yenmesi gerekiyor. Onun yenene aslan adamlar vermiş. Ama İtalyanların tankları ve ateşli silahları karşısında Ademlerin aslan adamların fare etmediği ve istilaya uğradılar. Ve İtalyanlar lider hücum ettikleri zaman, ahavinin yüzde otuzundan fazlasını keskilerdi. Onlar çok güzel bir çalışma gösteriyorlardı. Sunusi Hazretlerinin tarikatı üzere çalışmalarla. Haftanın günlerini kimsesiz eğitim faaliyetlerine bölmüşlerdi. Bir günleri de silah talimlidir. Deneli eğitimlidir. Ziraat yapıyorlardı, vurmak dikiyorlardı. Hâdim yapıyorlardı, Kur'an öğreniyorlardı, hadis-i kerip öğreniyorlardı. Onların dikmiş oldukları, bulmadıkları hepsini İtalyanlar yaptılar. Cezayir'e Fransızlar saldırdıkları zaman yine ahalinin üçte birini katilam etmişlerdir. Bizim de bugünkü durumumuz maalesef o kadar da aşağıda olmasa bile oldukça acı durumdadır. Çünkü İslam Müslümanlarının elinde nükleer güç vardır. Ama Müslümanların elinde yoktur. Onların elinde elektronik cihazlar, mükemmel silahlar vardır. Ama Müminlerin elinde yoktur. Onların ilim ve fikir yönünden seviyeleri, teknoloji yönünden seviyeleri ileridir Maalesef Müslümanlar Yeridir. Geri bırakılmıştır. O teknolojiyle rüzgarların geri kalmadığı için çalışılmıştır. Tuzaklar kurulmuştur. Hatta Avrupa'ya gelen şartlıların ve Avrupa'daki ülkelerin çocuklarına ayrı eğitim verilmiştir. Kendi vatandaşlarına ayrı eğitim verilmiştir. Hatta Fransa'da bu kadar kastik ortada o için yeter tabiri çıkmıştır. yani doktoratları bile onlara gökselmeniz doktora yaptırırlar. Hakiki alim yetişmesinler. Gerçek e, kuvvetli insan olmasınlar diye. Biz de bugün Kızılcılirliler gibi, Azzehler, İnkalar gibi, kimler gibi, Afrikadılar gibi çok Mükemmel silahlara salif insanların karşısında onlara el uzatamayan, yetişemeyen hasımlar durumundayız. Yani bizler de yok olabiliriz. Nitekim Çernemizdeki bir nükleer çözüntünün Türkiye'nin bile başına o kadar uzak mesafeye rağmen ne kadar zararlar açtığını biliyorsunuz. Onların bizim yükleyen filahlarla tahdit etmemesinin sebebi zararı tahdid edemeycekler içindir. Medeniyetlerden dolayı değildir. Zararı huzurlandırmaları mümkün olsa bir tahditin yaşamasına imkan vermezler. Ve onların çift standartları kendi devletler hukuku anlayışlarının prentribidir. Onlar her şeyi kendileri için başka, kendilerinin dışındaki için Başka türlü düşünürler. Çifte standart. Çifte standart. Yani kendisine gelince öyle yapmak. Kendisine gelince böyle yapmak. şimdi hakkını çiğnemez ama kendi hakkını çiğnemek için bağırmak. Onların prensipleridir, meslekleridir. Bunların için anlatıyorum? Ne yapıp yapıp çok yüksek seviyede mükemmel alim, fazıl, kâmil insanlar olmak zorundayız. Bu bize Kur'an-ı Kerim emridir. allah Teala Hazretleri ve e'izzü lehul mesra ta'atun min kuvvetin ve nebribatil hacikül hibu nebi aduvallahu ve aduvvetin ayet-i kerimesinde düşmanlar için mesra ta'atun yüzünüz yetişince, yani vahid yüzünüzde onları korkutacak. Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı korkutacak. Her türlü güç ve kuvveti hazırlamayı emrediyor Allah. Maman gibi bir emirdir. Oruç gibi bir emirdir. Ve burada min kuvvetin gelmesi, nekire olarak yani min kuvveti denmeyip de min kuvvetin gelmesi, her çeşit kuvvet manasını ifade ediyor. Yani atla gelebilecek her türlü büyük kuvveti düşünüp Müslümanın onu sağlaması lazım. İşte bunu başarmak zorundayız. Onların silahlarından üstün silah yapmak zorundayız. Mükleer bize sahip olmak zorundayız. İnsanımızı onlar kadar, onlardan daha üstü yetiştirmek zorundayız. Onlardan daha sıhhatli olmak zorundayız. Onlarla yüreşi tutuş, tutuştuğumuz zaman yedmek zorundayız. Ciğerimizi sigara kullanıyla soğudurmamak zorundayız. Mecbur sigara içmemeye. Sıhhatimizi sahip etmeye hakkımız yoktur. Allah'ın emanetine hıyanet hep lazım. Bu vücut bize Allah'ın emaneti olduğundan bizim kerabımızı sıkmaya kalmamınca kadar sıhhalli olmamız lazım. Hanımlarımızın da öyle olması lazım. Çocuklarımızın da öyle olması lazımdır. Çünkü bugün savaşta hanımımızı düşmana etkisi veremeyiz. Hanımlarımızın da en son nefesine kadar çarpışıp ölmesi lazımdır. Düşmana sağa teslim olmaması lazım. Bugün iknapları bunu gösteriyor. Kafkasya savaş alanıdır. Yugoslavya bizim eski Berberat ilayetimiz Tına eyaletimiz savaş alanıdır. Bugün Güneydoğu Anadolu'muz savaş alanıdır. Dünyadaki dört bir yanımız fiilen baruk kopmaktadır. Dört yanımızda fiilen kan atmaktadır. Onun için bir saniyeniz boş geçirirsek, Allah'ın bunun hesabını sorar. Feraz içinde, rahat içinde, huzur içinde geçirdiğimiz bir saniyede yapmamız gereken bir vazifeyi yapmazsa sonra, biz döver, hikman olursak, Allah o ihmalin hesabını herkesten sorar. İslam dini, yapılmayan şeylerden dolayı insanı mesul tutar. Niye bunu yapmadın diye. Madrid'te bir Müslüman düşmanların eline esir olsa, Madrid'teki yani doğudaki bütün Müslümanların her bağrını vererek o tek Müslümanı kurtarması oyunun boyundur kurtarmazsa vebal altında kalın diyor. Sevda böyledir. O da dinler ki Müslüman kadın dinlemektedir. bunun teklifi alınmamıştı, ihmal edilmiş. Rahat zamanlar değerlendirilmemiş, Çalışılmamıştır. Tevreler geçmişti, Müslümanlar sanayi teşhisleri kurmamıştır. Müslümanlar düşmanlığın daha kuvvetli silahlar yapmamıştır. Müslümanlar çizimin öbür tarafına gönlüyle kafası ile ilgilenmek yasakmış gibi hududun öbür tarafına basmamış, Öbür taraftan da olduğunu unutmuştur. Aslın bizim, başın başkasının diye düşünmüş. Edir'le bizim, öbür tarafı başkasının diye düşünmüş. Halbuki İmam Tahir Cennetmekendi diyor ki bir diyar ıstan diyar oldu mu, ebedi olan ıstan diyarıdır. Hansa kafir diyar olmaz. Asla galip hak olmaz. Yani orası Müslüman'ın malı da, Sultan kurtarmak için çalışmak boynumuz boycudur dedim. Onun için kuvvetli olmak zorundayız. Nasıl kuvvetli olacağız? Fikren kuvvetli olacağız. İlmen kuvvetli olacağız. Kalben kuvvetli olacağız. Muhen kuvvetli olacağız. Bedenen kuvvetli olacağız. Her bakımdan kuvvetli olmamız lazım. Biliyorsunuz cümdansız dediğimiz faaliyetlere eskiden riyazatül beden derlerdi. Bedenin ilgilmesi için yapılan faaliyetler demek. Riyazatül beden. Bir de ruhun terbiyesi vardır. Ona riyagasın nefs derler. Nefsin de edilmesi lazım. O da bir şey. O da havada bir şey değil. Çünkü insanın yüzü bunu yöneden içindeki görünmez varlıklardır. Kimetli varlıklardır. Ruhudur. nefsidir, Mücdanıdır. Aklıdır. imanıdır, imanıdır. Onların eğitimi yapılmazsa, dış kalıbı güzel ama içi harabe olan bir acube hirkat verilirsin, mahlukla karşılaşırsın. Dışı gider, içi çirkinmiş. Filozofun birisi çok güneşliydi, Levent gibi görmüş, yanına gitmiş konuşmuş. Bakmış bir abuk sabuk konuşuyor. Demiş ki İna-u vehebin altından bir kap ama içinde sirte var. Altından bir kap içinde sirte var demiş. Onun için hem kalıbı hem kalbi güzel olacak. Hem bedeni hem ruhu eğitilmiş olacak. Hem kafası hem gönlü top olacak. Bilimle ve irfanla dolu olacak. İşte yapmamız gereken faaliyet budur. Almanlardan bir tanesi Adapazarı'na gelmiş, gezdirmişler. Patrika kuracakları alanları görmüş. Ondan sonra da demiş ki peki bir de Adapazarı'nın şehrimizin kültür merkezine beni götürün mihmanlarla birbirine bakmışlar. Ne diyedim bu adama yani şimdi? Yok. Kültür merkezi yok. Halbuki kültür bir milletin gıdasıdır. Canıdır. Hacidir. Micecim bir arada tutan defen hacıdır. Kültür olmadan insanların birliği olmaz ki. Bir milletin kültürünü yıkarsanız insanları dağıtırsınız. Bizim yıllardır süresimiz için, her İslam'dır diye İslam'a pişmanlıktan, kendi kültürümüz İslam'la kültür diye devlet olarak biz İslam'ın, İslam dininin ve İslam medeniyetinin her türlü tesirlerini hayatınızdan silerek, onları hayatınızın dışına atarak, bütünü bakın bakı içine girmeye karar aldıkız diye kitaplara bakıp da elbisizlerde bunu, Türkiye'yi tanıtma kitabı olarak efendim sağat olan, dağıtmak, cihniyetli olursanız kendi türkünün de bağrını kopartırsanız, bunun tabi sonucu adaşi oluruz. Bunun tabi sonucu insanların birbirlerini özgürleşiyor. Çünkü Müslüman, bir Müslümanı öldürürse, ebediyle cehenneme gider. Ve ben satayım, ürmüyle, müteammüyle, tecrüze ulu hiç çıkmamak üzere ebediyen gider. Bugün bir kardeş, yani babasını tanıdığınız, ailesini bildiğimiz, falanca katkı benim öteki kardeşine, yani babasına ailesini bildiğimiz, öteki kimseye silah atıyor, ototiketar atıyor. Yirmi kişiyi, otuz kişiyi öldürüyor. Mezuna basıyor. atıyor. Neden? İman yok. Kim iman? İşte bugün diyoruz. Olayların sorumlular onlar. O kültürü tahrir edenler, suçlulardır. Asıl onları vaktine çekmek asıl onları asmak Çünkü Şimdi bu minnete bu kültürü onlar yapacaklar. Biz de, vazifemiz, bu kültürü ihtiyaç verdik. Bir tek ihtiyaç yapacağız. Çünkü bu kültür parçadır. Kulağın parçaları bizim ecdadımızın imanla yoğunluk olan edebiyatında bir asil efendinin bilmesi, atasözü, örtü, aleti oturması, kalkması, konuşması, yazması, evi, işi, baht işi, harem her şeyle İsa'nın uydurmuş hayatında benim ecdadın Kur'an Kerim'de yaşamıştır. İşte o yaşamasının soyunda bizim kültürümüz, o kültürü kurtarmamız lazım. O kültür müzelere layık bir kıymetlidir. Fahası ölçülemeyecek kadar yüksek bir hazinedir. Bir çömlek parçasını toprağın altından bir artı öyle bulduğu zaman küziyeye kaldırıyorlar. Bu kültür, o çömlek parçasından mı? Milyarlarca kere Onun için o kültürün öğrenilmesi lazım, öğretilmesi lazım, benimsedilmesi lazım, yaşatılması lazım. Kendi özgürlüğümüze göre her hareketimizin İmdatlı, temeli, sevdi, öz kültürümüzü olması lazım. Bugün batıcısı öyle fena çekince, batıcıları, devrimazları, gücemazları öyle fena çekince aldatmıştık ki, cenazelerini kimse maaşıyla kaldırıyorlar. Kimse ilerisindir. Ben ben ben, ben Kimse ilerisindir. Sözlerimi de verebileceğiz İstanbul'a gidince. Fakat Meryem'den de bahsediği yerlerle teşhisle anlatıyor, göreceğiz ama o bekle kilise ilaçlısıdır. Zararlı ömür, kabrini, tabutumuz içinde ne üzüntü vermiştir, ne kadar vazgeç oluyor Hüseyin'in kilise ilaçlısı resmi merakında tabuk öğretiliyor kaza. Bugün nikah salonunda nikahı yapılan kızın üzerinde giydiği, giydiği, elbise bakılının kiliseye tabatı karşısına dini nikahı yapmak için Gittiği zaman güldüğü erişmeli. Gelinimi de kandırmışlardır. Onun için kendi füdürümüze sahip olacağız. Hiçbir şeyimizi sebepsiz yapmayacağız. Niye böyle selamlamak doğru oluyor da böyle selamlamak yanlış oluyor? Niye hava franga güzel oluyor da alatır teksenik sesi oluyor? Niye sakal güzel oluyor da kadın gibi tıraşlanmak e, güzel oluyor da sakal çirkin oluyor? Niye çal sesi oluyor da Şöyle yapacak olan cahil, yapılan şey, kastına gider oluyor. Niye olsunsa krala güzel öblü de emrinin eteksin çirkin oluyor. Bunların mantığı var mı? Benim evladım da güzeli varken niye beni bırakıp çirkin alıyor? Bunu nereden öğreniyor? Kimse? Ne yaptığın farklı değil. siyasetin farklıdır. Yaptığı hareketin farklıdır. Selamlamanın farklıdır. Kendisi de oynanan oyunların farkındadır. O bakımdan kendi kültürümüzü öğreniyor. Bu bizim gıdamız. Bu ağrı küçük bir şey. Bunu yediği zaman genç enerji olur, Haftalar geçer. Sıhhat kazanır. Enerjik bir zaman olur. Bunu yediği zaman bir üniversite geçer, Alim olur. Mucit olur. Bunu yersen. Bunu yemez de Avrupa'ya gidelir. Amerika'ya hizmet eder. Bu kültürden mahrum yetişirse, Amerika'dan kalkıp gelirse, burada çamurlu topraklardan kalkıp çekmez. Onun için bu kültürü öğreneceğiz, öğreteceğiz ve yaşayacağız. Pıraşımıza, giyimimize, evimizin dekorasyonundan orduk yaşına. ne kötü yuvarlığı da handal koltukları getirip getirdik toplum evimize? Seder çok güzeldi. Ağzıma da eşya koymuyordu. Kaç kişi işte de sığıyordu. Kendi bir koltuğa iki kişiyi satabiliyor musunuz? İster, ister e, şişman, dört kişi geldiğinde oturacak yer kalmıyor. Maddissızlığa bakın. Saçmalığa bakın. Onun için son derece teministliğiniz. Kayseride kardeşlerimiz müthişebbis insanlardır. Sanayide de böyledir. Çalışkan insanlardır. Deki insanlarda Aysel yani tip olarak Aysel'in enerjiksiz insandır. Kısa bir zamanda böyle bir kültür müessesesini ortaya koydular. Biz eğitim toplantıları yapmak için otel arıyoruz. En son İzmir tepesinde bir binyat yataklı otel bulduk, o bile yetmeliyizdir. Bize büyük yetmenler lazım. Şey biliyor musunuz, Panagra'da kurulmuş olan cami, dünyanın en büyük camisidir. Abbas Güler'in cami, dünyanın en büyük camisidir. Minaresin atası, dış tarafından daha bir sokak kadar geniş yol döne döne 50 kültür metreye tırmadık. Minaresine müezzin bineği de çıkardı. Öyle muhteşem, öyle cihan. Öyle muazzam tesisler. Bizim Selimiye Kışlası'nı görün, Davutbaşı Kışlası'nı görün. Efendim, bize büyük mekanlar lazımdır. Biz büyük işler yapmak durumundayız. Allah bize büyük görevler yüklemiştir. Allah bize büyük şerefler vermiştir. Büyük izzet vermiştir. Cihanın tekçili Müslümanın hakkıdır ve vazifesidir. Anayet alımının değil. Amerika'ya akıl öğretmek, onu hizaya Müslümanın görevindir. Ama bugün Amerikalının attığı mermi yemesinden savanmıyor. Müslüman böyle bir acı duruma düşmüştür. Yemeyip içmeyip bu acı durumdan kurtulmamız lazım diyor. Her türlü gazleti bırakıp Allah'ın istediği insan-ı kamil olmak zorundayız. Çok sevdiğim ve her konuşmada bir veçile düşürüp de Ezzetinden bahsettiğim bir mübarek bir var. Babası da, da mübarek. Mübarek oğlu mübarek. Abdullah İpkir mübarek. Kitabı, kitabın düzgü ve resahı tabını, efendim neşrettik okuyun diye ediyoruz. Eskâr-ı Ben bu şahsın çizgi romanının filminin çevirmesi gerektiği kanatım Efsane gibi bir insan. Çok büyük bir alim onun zamanında İslam aleminin şartında ondan büyük alim yok diyorlar. İttifakla. Ne diyor herkes? Yani koca İslam aleminin güç kutuya yayılmış İslam aleminin en büyük alimi veya en büyük iki alimden şartlı olabilir. Birincisi veya nihayet birincisi. Türk aslında ama Arab'ın diline sahip hadisin ilmine sahip Kur'an-ı Kerim'e Yüksek eldiya derecesinde mutavav. Yani bukarlığından vasıflığından keranetleriz varlı bir mutavav. Ama alim ve mutavav. Anlıyoruz ki herhalde kambur beyaz sakallı zayıf alim, bir yerden çıkacak gibi çekince halim değil. Bilemiyorsunuz senin bilemediğin bir silahdır. Kaç kişi? 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi, kaç kişi gerçek? Kaçta ve şimdi devrediyor. Atabilmekte en şart, kılıç kullanmakta en şart. Bir sene hak edermiş. Bir sene cihat edermiş. Bir sene de ticaretle beraber olduğu için ticarete seyahat edermiş. Gününcü saatiniz bir yere ayrılmış. O saatte kimseyle konuşmaz. Kimseyi almazmış sahil zamanında ilim ve ilfanda meşhur olur. Bizim insanımız böyle olacak. Yani zürr, cenahey, iki kanatlı olacak. Zürr, cenahey, zil bilmeyi, zahir ve batın. Zani bilmeyi, zil bilmeyi, batın bilmeyi diyecek. Bu bakımdan zürr, cenahey. Sahil, cahil ve kadem. Hem kılıç sahibi olacak hem kadem sahibi olacak. Burada da iki kanatlıdır, yani hem kılıç sahibi, hem de karar sahibiz. İnsanımız böyle yetiştireceğiz. Gençlerimiz böyle yetişecek. Bu gençler işte öyle yetişmeli, iyiliğini bilmeli ama kimse bileğinde tükememeli. Sürdürümüzün dünya süresinde eşari yoktur. Eşi yoktur, menenti yoktur. Müslüman ülkeler bile bizim ecdadımızın kültürüne ayrıca hayvandır. Tayland'dan bir meşeyat müdürü, editörü bana dedi ki Tahran'da karşılaştığınız zaman hocam Türkiye'den bize hocam dedim Ben de dedim ki Taylan'da çok yakın, ben var. Hindistan var, Pakistan var. Sizin bölümüne yakın kültürünüz de biliyor. Oradan hocam. Hayat Türk istiyoruz. Fatihistan'ın birisiyle tanıştın. Ah dedi, rahmetli baban dedi, Türkleri öyle ki, Türk dili ağlar dedi. Türkler için takide yazar. Söz söylettirmezdi alevine dedi. Surtma! Onlar evliye hazırlayamıştı. Dedim ki, iyisi babam, şimdi Türk'tür, diyor. Şahşar, <gülüyor> ankaraya' ya ne yapalım İstanbul'a? O mübarek sanki öyle böyle bir süreçler arasında. Gerçekten tüm şehirlerde yazın, bir dolaşsa ne yaparız? Ne hale geldik? Bir zaman akranların dolaştığı sahralarda, şimdi papal kütçiler devlan ediyorlar. <gülüyor> Libya'ya ziyaret etmiştim, müzesini gezdik. 42 devletin belegeleriyle beraber. Müzeyi gezerken belegeler bana bir seçilebilirdi. İşaret ediyorlar, diyorlar ki bunların hepsinin eskali. Dünyada imparatorluk kurmuş olup da memleketine yoksun aç ve çıplak dönüştür. Türklerde başka bir millet yok. Hepsi gittiği yeri söndürmüş, hepsi istila ettiği yerin kanını kurutmuş, hepsi tahta kurutmuş, hepsi memleketine çaldığı eşyaları yükletmiş. Ama benim ecdadım bir yere bir insan götürmüş, Canını vermiş, Allah yolunda feda olsun demiş, hiç bir şey almamış. de almamış. Kendisinden de kıvamını vermiş, ondan bir şey almamış. Bu kültürü öğreneceğiz. Bu mazlumlara biz savunacağız. Bunların herkes alevinde. Hatta sorunları bile, bazı sapık sorunları bile bunların tadını, bilmiyor. Çünkü bu insanlar öğrenmemişler. Çünkü bu insanlar İsimlerini, eserlerine yazmaktan bile utanmışlar. İsimlerini saklamışlar. Bu Abdullah İbd'in mübarek bir savaşta çıkıyor. Kaç tane kısma gelirse önler. savaşta yönüyor. Mübarende de yönüyor. Peşeli ama. Yüzünü göstermemiş. Şöhret olmasın diye. Kimse namurunu bilmesin diye savaşa peşeli. Erkek peşe takar mı? Keçeği şey de çıkmıyor, savaşı iki tarafta iki ordu mübarekler çıkıyorlar, orta yerde çarpılıyorlar, ötekiler teyrediyor. 3, 5, 10, 20, 30 böyle bir şeyden sonra iki taraf kızışıyor, Ordu tekrinde iki ordu hücum ediyor, esir savaşları okudu. Önce ordular karşılıklı saf bağlarlar, bir taraftan bir mübarek çıkar, var mı bana yan bakacak, bakacakların karşılığına çıkacak sizde bir Erdil'i, Erdil'e öbür e taraftan da el, onun karşına çıkar, Kim yemez? Böyle olurdu, karşına çıkan dört kişiyi öldürüyor. Ordu yerinde duramıyor, Allah'a bekler diyorlar, hop oturup hop kalkıyorlar. Tabii düşman çıkamıyor karşına, bakıyorlar ki önüne gelebilir deviren. Kimse çıkamıyor karşına. Önüp geliyor, İslam tatlarına, ''Ya mübarek sen kimsin?'' Örtümü seçersin. Neden? Şehirden kaçmışlar, rüya olmasın diye. Takınmışlar, ecrini Allah'tan geçlemişler, övünmemişler, bir açık kendilerini kötü göstermişler. Ben aciz, binacir, ben fakiri, kürtaksir demişler. Ne fakir, ne aciz, ben finahter demişler, ne finahter, evriya. Gece uyumaz, sabahlara kadar ağlar, gündüz, akşamlara kadar Allah yolunda çalışır. Bu kültürü öğreneceğiz, çocuklarımızı bu kültürle yetiştireceğiz. Evimiz bu kültürde içeri altına girecek, kafamız bu kültürde aydınlanacak, gönlümüz, kalbimiz bu kültürde cihazlanacak. İşte o sorunların yeni eczarımız olacak ve cihana. Biz Allah'ın emrini yayacağız, ilahiyatları ve suttan, biz yakacağız. Sıfır durdursak biz durduracağız, Ermeni'yi durdurursak biz durduracağız. Efendim haksızlık yapanı eskiyayı, sönürü giriyor, efendim de Dini insanlar tepettik, müttefi insanlar tepettik, afireti düşünen insanlar tepettik, ölümden korkmayan insanlar, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan insanlar tepettik. Onun için bu kültür bizim hazinemiz, Bu kültür bizim can gıdanımız. Hayat düğünümüz. Bu kültür bizim kalemizin haçıdır. Taşlarının haçıdır ve bu kültürümüzün her yönüydür ruhen ve bedelen, kalpden ve taliren, akden fikren her günü de öğreneceğiz, öğreteceğiz. İnsan tamirle çekeceğiz. Allah-u Teala Hücretleri bizden dua, ondan rica et. Rütfu Bizim isteklerimiz çok büyük de olsa bizim o ikramlara riyakatımız olmasa dahi onun rütfunun çokluğunda vermesini dileriz, umarız, efendim, aklını dileriz, ihlamını edilebiliriz. Allah'ın Teala bu hayır yaptığınız gibi, daha nice hayırlar yapmanızı nasip eder. Şu bilayı kurdunuz gibi, şu an içinde nicelice sevaplı, hayırlı işler yapmanızı nasip eylesin. Allah'ın rızasına cümlemizi vasıla eylesin. Selamına cümlemizi erlesin cemaatini cümlenize göstersin, Habibi'ye ilgime konum eylesin. Esselamu Aleyküm ve Olamazı